Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye <gülüyor> Dostu sizin okulu sunar. Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın çocuk kitapları programı bir dolap kitap başladı. Günaydın bir <gülüyor> kabuk ee, Ben normal gideyim. bu <gülüyor> Tamam evet işte yine ailecek <gülüyor> e, yayındayız. Şimdi siz bir kitaptan bahsedeceksiniz üçünüz birden. Bir kitap evet. iki kitap. İki daha. kitap doğru. Seriyi bu. Ee, şimdilik iki kitabı çıktı ama devamı da gelir diye umuyorum. Fare ile köstebek kitaplarından söz edeceğiz bugün. Ee, İlkinin adı Fare ile köstebek, İkincisi de çok özel bir fare ile köstebek. <gülüyor> Acaba sonrakiler ne olacak? Evet, İngiliz yazar George Lambard yazmış, resimleyen de James Mayhu, Elma Çocuktan çıktı bu kitaplar çok kısa süre önce Türkçe'ye çeviren de Kemal Atakay. Ee, resimli kitap bunlar hı hı. ve e, her birinde birkaç öykü yer alıyor. E, ilkinde, e, ilk ciltte beş tane kısa kısa öykü, diğerinde üç tane öykü var ve her birinde fare ile köstebeğin günlük yaşamından e, kısa anlara bakıyoruz. İlk başta bize bunu Tayga okumaya başladı, biz öyle başladık. Her akşam bize bir bölüm okuyordun. Hı hı. Sonra hep birlikte okuyarak bitirdik seriyi. Çok sevdik, çok eğlendik. Neden sevdiniz çocuklar siz bu mesela, kitapları? Mesela ıı, ekin, birinci bölümde mi, ikinci bölümde mi? Ee, bir, yer, e, bir yer çok dağınık oluyordu. E, orayı mutfağa topluyorlardı. E, sonra çay yapacaklardı. Çayı yapamadık, yapamıyorlardı. Sonra onları yatak otelisine toplayıp... E, Çaylarını içerken körtebek e, azıcık krep ne güzel olur dedi. Sonra krep pişiriyordu. E, sonra o gittiklerinde e, odaları dağınık da çok fazla o yüzden yine de vardı uyudular. <gülüyor> Sürekli evin içinde eşyaları bir yerden bir yere taşıp temizlik yapmaya çalışıyorlardı. Evet. Değil mi, Ama işte var. bir yerden alıp bir yere koyunca. Evet. Böyleki <gülüyor> günde çuvala da doldurup onları. Şöpet diyorlardı. Ama o şu ayna çok güzel. Şu kitaplar çok güzel hepsini geri içine koyuyorlar. <gülüyor> evet. Çuval çuval götürüp götürdükleri kadar başka şeyi yeri getirerek e, yine başladıkları yere dönüyorlar. Valla işte sen bilirsin bunları. <gülüyor> o konulara girmeyelim. <gülüyor> e, bunlar ev arkadaşı. Fareyle köstebek aynı evde yaşıyorlar. Aynı evi paylaşıyorlar ve e, böyle küçük diyaloglar geçiyor aralarında. İşte onların karakterlerine ilişkin fikir ediniyoruz i̇şte alışkanlıklarına ilişkin fikir ediniyoruz ve çok güzel hayata ilişkin laflar sarf ediyorlar ve hmm. dedikleri şeyler yüzünden biz de ya da yaptıkları şeyler yüzünden biz de okuyup bitirince üstüne düşünebilecek bir sürü şeye sahip oluyoruz. Ama bunlar böyle yaşam kesitleri aslında evet. değil mi? Yani bu, bu da ayrıca güzel geliyor bana. Hani hep bizim Çocuklar için düşündüğümüz hikayelerde böyle başlayıp biten bir macera fikri oluyor genelde ya. Evet. Yani ben de hep öyle düşünüyorum doğrusu. Ama burada e, baya bir yaşam kesidini verip onu yaşamın içinde bir yerde başlatıp yaşamın içinde bir yerde bırakıp çok başka bir hikaye tadı oluşturmuyor. Evet. Galiba. Yani sonunda da böyle bir gülümseme bırakıp ha. gidiyor. Mesela piknik diye bir bölüm var. Hava çok güzel işte pikniğe gitmeliyiz diye karar veriyorlar. Hazırlanıyorlar. Çıkıyorlar. işte. Çok güzel bir piknik sepeti hazırlıyorlar. Ama dışarı çıktıklarında gökyüzündeki hava çok güzel gerçekten. Ve minik güzel bir bulut var. E, ama bu, bir bulut görüyorum diyor köstebek. E, küçücük bir bulut. Birazdan kaybolur diyor fare. E, ama büyüyebilir, yağmur yağabilir diye böyle olasılıkları saymaya başlıyor köstebek ve ondan sonra ben bir gideyim e, birazcık yedek bir şeyler alayım diye eve giriyor ve onun üzerine olaylar gelişiyor. Yine zincirleme bir takım olaylar ne oluyor. Ne oluyor? Söyleyeyim mi? Söyle. Ee, şey, üstünde tişört ve şort var. Şort ve tişörtün üstüne yağmurluğunu falan takıyor. Ondan sonra ım, ım, kar yağabilir deyip üstüne belesini falan takıyor. <gülüyor> Her tür hissesini üstüne getiriyor. Yani. E baktaniyesi, şemsiyesi, atkısı her şeyle tam teşekkür. Kışa hazır bir halde en yani, sonunda çıkıp geliyor. O arada olmanın... tabii piknik sepetiyle fare yan yana duramıyorlar tabii. <gülüyor> <gülüyor> fare taksit taksit pikniğini yapıyor sonunda. Yani anladığım kadarıyla her bölümde böyle bir, bir şey var. Yani mesela bu eşya taşıma işi kitaplardan birinde anlatılmıyor. Kitaplardan birindeki bir bölümde anlatılıyor. Evet ayrı bir öykü o ha, ee, küçük küçük birkaç öykünün yer aldığı evet evet yani, bak evet, onu yani il, anladım ilk kitapta 5 öykü var e, İkincide de 3 öykü var e, mesela bir, bir tanesi gerçekten böyle dokunaklı da bir öykü e, göle taş atıyorlar çakıl taşları atıyorlar sırayla e, sonra bakıyorlar taşlara b'ye başlıyor fare Düş, düşündürdü beni bu taşlar diyor bu taşların hepsi aynı diyor hep birbirinin aynı. Hiçbir anlamı yok ki. İşte farelerin de hepsi birbirinin aynı. E, benim de bir değerim yok demeye A -a. getiriyor. Oturuyorlar. ikisi karşılıklı ağlamaya başlıyorlar. E, sonra ağlarken ağlarken gözyaşları ellerindeki taşları damlıyor ve bir anda o e, gö gözyaşıyla ıslanan taşlar onlara bambaşka şeyler hissettiriyor A -a. ve e, 90-80 derece dönüp başka şeyler üzerine konuşmaya başlıyorlar ve mutlu bir şekilde dönüyorlar yine. İyimiş. Yani böyle çok güzel anlar var hikayede. Peki ben bir şey merak ediyorum kitapların bir kısmını Tayga okudu evet. ve e, siz dinlediniz o sırada ben orada değildim peki Tayga'cım okumak nasıldı bu hikayeleri? Yani rahat okunan hikayeler mi? Okurken kolayca kavrayabiliyor musun? Hmm. Şu nedenle soruyorum ee, kısa kısa öyküler içeren bir kitap olduğu için ee, okumayı yeni öğrenen kişiler için iyi bir egzersiz olabilir mi acaba? Onu merak ettiğim için soruyorum. Bence olsun. kolay okunuyor. Evet. Kısa Sen öyküler olduğu ya. için Hı -hı. her seferinde bir tane öykü okuyup bıraktı Tayga. Hı -hı. Böylece bizim akşamlarımızda yani birkaç akşam boyunca bayağı keyifli geçti. Peki öykülerin duygularıyla ilgili, öykülerin verdiği duygularla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela biraz önceki taşlı hikaye çok farklı geldi bana. Evet. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Bence nasıl söyleyeyim mi? Evet. Dünyada mesela bunlar aslında normal hayvanların hayatı. Onları insana çevirip insan ha. hayvan hayatıyla hayvan hayatını karıştırıp belli bir duygu yaratmış bence. peki o duygular geçiyor mu sana? Nasıl buluyorsun bunları? Ya da sen Orman'cım belki sen söylemek Yakınlık istersin. Yakınlık duydunuz mu buradaki tiplere karşı? Ve birbirlerini seviyorlar. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Hazır konu oradan açılmışken. Hayvanlara aslında hiç onlara ait olmayan, insanlara ait olan duyguların, özelliklerin, davranışların e, yüklenerek anlatılması hikayelerde nasıl geliyor size? Sonra o hayvanlarla ilgili fikrinizi değiştiriyor mu mesela? Hı? Yani mesela işte sinsi tilki, bilge baykuş. Sizce baykuşlar bilge mi? Hayır, baykuşlar da normal kuşlar. Peki tilkiler sinsi mi? Kurnaz. Kurnaz mı? Hayır. Ama sürekli bir yerden gizlice gelip tavuk çaldıkları için böyle bir <gülüyor> hikaye var. Evet. O hikaye yüzünden kurnaz Anladım. Yani benim için biraz yani düşündüğüm bir konu da hayvanlara insan özellikleri yükleyerek acaba hayvanlarla ilgili fikirlerimizi ya da çocukların fikirlerini bozuyor muyuz diye merak ettiğim için sormuştum bunu. Hmm. Kitaplara dönelim istersen evet, kitaplara ben konuyu dağıttım dönelim. biraz. Evet kitaplara çok fazla kitap yazmış bir yazar. Ee, çok sayıda kitabı var. Fareyle Köstebek serisi de bunlardan bir bölümü sadece. Ee, kitabın resimlerini yapan James Mayhew ise... Gerçekten çok hoş sahneler imza atmış. Biz çok beğendik resimleri. Karakterler, renkler, kompozisyonlar hepsi çok güzeldi. İşin daha da güzel kısmı biz biraz önce bu yayını hazırlarken, araştırma yaparken bu seri üzerinden yapılmış çizgi filmlere rastladık. İnternette bulunabiliyor. Aha. İngiltere'de böyle bir çizgi dizi de yapılmış. Buradaki öyküleri e, alıp 5'er dakikalık 5'er dakikalık ufak ufak görsel e, dili, dili aynı var. mı kitapla? Evet, aynı resimle. Çünkü resim, çok he? hoş çizimleri var bu kitabın. O çok böyle nasıl anlatayım? Bunun da İngilizliği çok belli evet. yani. Hani bir de zaten köstebek mesela İngiliz hikayelerinde köstebek çok kullanılan bir canlı. Köstebekle Fadi'yi bir arada çok görüyoruz. Evet. Ama çizgi dilinde tam böyle hani bakınca evet ya bu kitap İngiliz Diyesi geliyor insanın yani. Evet o çizgi, çizgi dili de aynı. Hı -hı. Ee, aynı çizerle çalışılmış belli ki. Ee, çok da güzel altta tatlı bir melodi akıyor. Ee, keyifle izleniyor. Hani öyküleri bilen çocuklar e, rahatlıkla takip edebilirler. Evet bu da güzel bir başka e, fırsat veriyor aslında. Hikayeyi başka türlü görmek için yani. Evet. E, Fare ile Köstebek serisinden söz ettik. Tekrarlayalım isimlerini. Joyce var ve James Mayhew imzalı Elma Çocuk'tan çıkan e, yeni iki kitap e, Türkçe'ye çeviren de Kemal Atakay. E, farelerden, Kösteveklerden söz etmişken Sing adlı animasyonda hmm. e, bir şarkı dinleyelim. Orada bir fare sahneye çıkıp söylüyordu e, Polanka'nın Frank Sinatra'nın ünlü şarkısını My Way'i. E, bu sefer Seth MacFarlane seslendirmiş dinleyelim. Evet, açık radyodayız. Çocuk Kitapları programı, bir dolap kitap devam ediyor. Tekrar bir resimli kitapla devam ediyoruz sanırım. Evet, şimdi yine yakın zamanda çıkmış e, bir resimli kitaptan bahsedeceğim. E, Sumru Ağır Yürüyen'in yazdığı bir kitap. Bu Sumru Ağır Yürüyen'i müzisyen olarak tanıyoruz, ama ayrıca e, çocuk kitabı çevirilerinden yaptığı çocuk kitabı çevirilerinden tanıyoruz. E, örneğin. E, zen hikayelerini yine evet. kural dışı çocuktan çıkmış zen hikayeleri çok sevdiğimiz Durgun e, maceraları ve e, onun kuzeni var e, Hayku <gülüyor> <gülüyor> onun, e, onların maceraları çok sevdiğim bir dizidir onların da çevirmeni e, Sunu yürüyen, Küçük Prens çevirisi de var başka çevirileri de var e, bu kitapta da Damla ile Bambu adını taşıyor yine kural dışı çocuktan çıkmış bir kitap bu resimleyen de Duygu Topçu bu e, Şimdi Sumru Ağır Yürüyen'in e, çocuk kitabı çevirileri oradan e, işte edindikleri e, ve müzisyen e, yanı herhalde bir araya geliverdi ki yani hı hı. bir güzel bir simya olmuş ki böyle bir kitap çıkmış ortaya Damla ile Bambu adında. E, Damla bir kız çocuğu. Bambu da onların evindeki kedi. Hı hı. E, işte de, Evde anneannesi var filan ama Bambu'nun ilginç bir özelliği var. Ne zaman annesi işten eve dönecek olsa bunu Bambu'nun kapının önünde beklemesinden anlayabiliyoruz. Daha ne zil çalmış ne bir şey olmuş ama Bambu gidip kapıda bekliyor. Hı hı. O zaman Damla da diyor ki Aa, annem geliyor işte anneanne soruyor nereden anladın çünkü Bambu kapıda bekliyor. Damla'nın kapısına takılıyor yani nasıl oluyor da Bambu anlıyor annemin geleceğini hı hı. diye. E, kapısına takılıyor ve sonunda onunla konuşmaya başlıyor hı hı. Bambu'yla yani. E, kedi dile geliyor. Ee, ona anlatmaya başlıyor işte diyor ki dinlersen ee, duyarsın yani dinleme şimdi mesela hemen egzersiz yaptırıyor ona bak diyor şimdi bir dinle bakalım neler duyuyorsun işte çaydanlığın sesini duyuyorum işte pencerede asılı rüzgar çanının sesini duyuyorum aa bak bu ee, annemle babamın terliklerinin sesi hı hı. peki işte anneannen anneannem aa dinliyor şıkırtıları duyuyor aa yine örgü örüyor Şişlerin, sesini, Şişlerin duyuyor. sesini duyuyor. Böyle e, devam ediyor işte. Sonra sokağa dinlemeye başlıyorlar. Mesela bir simitçinin sesi geliyor. E, sonra çat diye bir ses duyuyorlar. Bir bakıyorlar karga cevizi bırakmış yukarıdan. Hani ceviz kırılsın diye Hı -hı. atar ya kargalar evet. yukarıda işte. Onu duyuyorlar. Karga cevizini yiyor. Sonra dolaşmaya devam ediyorlar. Biraz daha geziyorlar. E, ve... E, Doğadaki sesleri mesela bu gerçekten çok güzel. Mesela e, kan, e, kumruları görmesek bile kanat çırpmaya başladıkları zaman çıkan o ilginç ses var ya. Evet kumru uçtuğunu anlıyorsun. Kumru uçtuğunu anlarız muhakkak yani burada da e, görmesen bile uçan kuşun kumru olduğunu bu sesten anlarsın evet. diyor. Daha önce bunun bir şeyi var tasviri var. Kanatlarıyla adeta kahkaha atmıştı. Aa ne güzel. Evet, çok hoşuma gitti bu gerçekten benim de. İşte düşen yaprakların sesini dinliyorlar, yağmur atıştırıyor pıtır pıtır onların sesini dinliyorlar e, ve bütün dünyayı aslında bir noktada yani çev yakın çevrelerinden başlayarak dinlemeye başlıyorlar. İşte denizin kenarı, artık dalgaların sesi, çakıl taşlarının şıklıksı, uzakta teknedeki insanların konuşmaları bir sürü e, ses duymaya başlıyorlar ve acaba yıldızların sesini de duyabilir miyiz? Diye de merak ediyorlar. Bu arada önemli bir şey var. Mesela dur bakayım orayı bulmam lazım. İki elimizi çırptığımız zaman o bir hani ses çıkar ya o yani şu ses. <gülüyor> Çıkan ses hangi elin sesi? Yani hangi elin sesini duyuyoruz? İkisinin sesi. Bilmem böyle bir soru var işte yani. Bakalım hangi elin sesini duyuyoruz çocuklar? Hmm. Kendimde bir deneyebilirim. miyim? Denir um... Eee... Hangi elin sesini duyduk? <gülüyor> şey. <gülüyor> İkisi birlikte yapıyorlar o sesi. Hangi? Yoksa havanın sesi mi? Acaba neyin sesi bu? Orman sen ne dersin? Ben de bir deneyim. Sen de bir dene. Tekrar yaparsam anladım galiba. Yap bakalım. Hangi elin sesi? <gülüyor> Gelen elin mi duran elin mi? Çünkü bir elin duruyor elin çırparken. El Diğeri gelip ona çarpıyor. Sen ne dersin Orman? Biz bunu biraz düşünelim. <gülüyor> Peki. Bu, en azından bu yayında çözemeyeceğiz evet, galiba bunu. Ben çözdüm. Öyle mi? Söyler misin o zaman? Hava çıkartıyor. Bak şimdi. Hı. Bir el düz tutun. Böyle. Tamam. Ondan sonra bir eli arkanıza alın. Evet. O eli şöyle hafifçe bükün. Evet. Bak hafif bir ses çıkartıyor. Hangisi çıkarıyor yani bu sesi? <gülüyor> bu. Duran elden mi çıkıyor o ses? Peki. Bunu büklersen çıkmanız ama. Peki. Ee, işte böyle Sumru, aman, e, Sumru Damla. Damla ile Bambu e, dolaşıyorlar. Dünyayı dinliyorlar. Dinlenecek ve, ne çok şey varmış. Dinlenecek ne çok şey var gerçekten de. E, ve işte diyor ki Damla en sonunda Bambu'ya seninle konuşabilmem de olağanüstü değil mi? Bambu da diyor ki sen dinlemeye başlayınca dillenir her şey. Yoksa kuru gürültüdür en fazla. Hmm diyor ve akşamleyin e, anneyi Damla'yla e, Bambu birlikte bekliyorlar kapıda birlikte karşılıyorlar hı hı. E, şimdi kitap tabi sesler üzerine e, aslında yani seslerden yola çıkarak dünyayı dinlemek dünyayı anlamak dünyayla bir de sesler üzerinden tanışmak hı hı. E, hakkında aslında ve bunu bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde hepimiz yapıyoruzdur diye tahmin ediyorum Hatta sesin kendisini duyamasak bile bazen yani çeşitli nedenlerle duyamayabiliriz ama titreşimini hissediyor olabiliriz. Hı hı. E, ve bu çok güzel bir tanışma yöntemi. Hatta hatırlıyor musun Majan'da 2020'de önerdiğimiz bir etkinlik vardı. Ses. Bir tane kağıt alıyordu. Evet, e, kuş sesi haritası kuş olarak biz haritası. tanımlamıştık evet. ama bu bütün sesler için uygulanabilir. Kağıdın ortasına bir nokta koyuyorsunuz kendi yeriniz o. Hı hı. Ve ondan sonra etrafınızdan etrafınızı dinleyip gelen sesleri... Biçime dönüştürerek kağıda işliyorsunuz. Mesela işte öterek uçan bir kuşu, kuşun sesini nasıl işlersiniz? Ya da bonyonyonyom diye bir ses duyduğunuzda onu kağıda nasıl işaretlersiniz? Ve o kağıtta sizin durduğunuz yere göre konumunu bulup hı hı. E, işaretlemeniz gerekiyor. Aslında çok benzer bir durum evet. var. Ve bu gerçekten çok işe yarayan bir yöntem. E, dünyayı tanımak için. Ee, çok işe yarayan bir yöntem. Çünkü her şeyin aslında bir şekilde bir sesi var bir yandan da. Hı hı. Hani bir de şu böyle büyülü şeyler vardır ya böyle e, e, deniz kabuğunu kulağımıza dayarız. Tayga sen çok seversin mesela bunu. Ben ne yapabiliyorum söyleyeyim Söyle. mi? Söyle. Mesela gece uyurken hani ne dinleyebilirsin ya hı hı. elinizi bir elinizi kıvırın Hı hı kıvırdım. Ondan sonra baş parmağınızı açın Aç. üçte getirin. Tamam. Kulağınıza dayayın. Ha, telefon gibi kulağıma dayadım elim şimdi. Hı hı. hı, hı. Ondan sonra başparmağınızı ve elinizi oynatarak notalar çıkarabiliyorsunuz. Ha, oradaki o Kulak çalmaca. Evet, o <gülüyor> beyaz sesi farklı notalarla duyuyorsun yani böylece. Peki bu seni rahatlatıyor mu? Hoşuma gidiyor. Peki daha kolay uyumanı sağlıyor mu? Daha önce hiç denemedim. Ha, peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, bu da hoş. Evet. Bir de ben böyle ayık açıp bizde bir deniz kabuğu var. Hı -hı. öyle de, o deniz kapının aynı sesine duyuyorum. Aa ne güzelmiş. Ee, şimdi tabii kitap seslerle ilgili olunca sürekli seslerden bahsettik ama bu kitap resimli bir kitap. Hı -hı. Kitabın resimlerini yapan da Duygu Topçu. Ee, resimler sulu boya. Evet, evet sulu böyle boya çok bir Evet yani çok yakışmış. Şey olmazdı şey olmazdı yani herhalde. O seslerin birbirine geçişini Vermek için de e, sulu boya gerçekten çok iyi bir malzeme evet. sanki. Yani sesleri birbirinin içine geçerken görmüyoruz resimlerde ama boyalar birbirinin içine O dokuların karışması, o sulu boyanın saydamlığı için renklerin hı hı. birbirine girmesi çok güzel e, bir his veriyor. Çok güzel bir doku veriyor. O yüzden de kitaba çok yakışmış e, anladığım, yani gördüğüm kadarıyla bu resimler. Çok yerinde olmuş yani. Bir de e, bu hani biraz önce dedim ya hani zen öyküleri... Hı hı. Me, e, vardı kural dışından çıkan ve onları da çevirmiş. yani bu da o çizgide bir kitap aslında evet. bir yandan bu anlamda da çok hoş bir e, noktaya gelmiş oluyor kitabın arkasında yazarın bir e, notu var e, o notta da bir bilgi veriyor bize sonra ağır yürüyen e, masalın ilham kaynağı olarak e, Amerika Birleşik Devletlerinden işte besteci Paulin Oliverosu e, söylüyor. Onun işitmekle dinlemek arasındaki farkı vurgulayan derin dinleme kavramı e, bu öykünün ilham kaynaklarından birisi hı hı. olmuş. E, hani da ne olduğuna bakmak, araştırmak, biraz bu konu üzerine düşünmek iyi olabilir e, hepimiz için. Evet. E, dolayısıyla böyle güzel bir resimli kitaptan evet. bahsetmiş olduk. Damla ile Bambu adını taşıyor bu resimli A. kitap. Sumru Ağır Yürüyen tarafından yazılmış, Duygu Topçu tarafından resimlenmiş. Kural Dışı Çocuk'tan da çıktı. Çok yakın zamanda hem de çıktı. Bu güzel kitap. Evet. Sanıyorum bu haftalık bu kadar. Evet. Bugünlük bu kadar. Süremizin sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı